Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tübrası Modern Sabahlardan hepinizle bir kez daha günaydın. 8.26 oldu saatimiz bu şahane perşembe sabahında tatlı bir yağmur var. O yağmur toz kalkmasını önleyecek o yüzden sevinçle karşılıyoruz. Bugün fırtına olursa sağ solu uçarsak bunlar da son sözlerimiz olacak sizlere size sevgili dinleyiciler. Dün fırtına da... Tüm kir toz saçına yapışan o yüzden bakımlı erkek olmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlayan Oktay Demirca stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Gün boyunca kir toz saçlarınıza yapışıyor. Peki bu e, saçlarınızın hacmini neye borçlusunuz? Valla e, tek bir şeye borçluyum. Dünkü fırzına rağmen e, saçlarımın şu şekilde olmasını tamamen e borçluyum. E, yıkıyorum. Hemen sonrasında e, krem ş, kremin aynı markanın kremi var kremi hacimli o, onu kullanıyorum ve bu hale geliyor. Ne kadar Halbuki güzel. bir de sizin saçınıza bakıyorum. Kir, pas, Kir, pas toz itik içinde. içinde. Sence... Bazıları da tükürdü herhalde fırtınada kimse fark etmez diye o da olabilir. Ayy, o zaman büyük badire mi? atlatmışsın geçmiş olsun. Öncelikle fırtınamız hayırlı uğurlu olsun. Var mı bugün biz kızı okula göndermedik uçar gider diye 17 kiloluk çılgın Türk. Valla bilmiyorum ki var mı konuşmaya devam edersek olur. Çünkü biz hava durumu hakkında ülkecele büyük büyük konuşup kocaman kocaman dertlendiğimiz için hava durumu da bize malzeme veriyor. <gülüyor> Böyle bir durum var. Fırtına çıktı ilk defa. Yani. <gülüyor> o fırtınanın bir adı var. Ne? Biliyor musunuz adı? Öyle bir şey mi? Kız ismi mi? Yok canım o zaman Türkçe değil. isim koymuşlardır herhalde. Türkçe ya mi ya. Tabii ya. Sen, ha, Türkçe mi? Ha. Ee, özel Ebrugin isim değil. Mi? Değil özel isim değil. Gerçi bir tek Hürriyet gazetesi bahsetmiş bundan. Evet demek. Ne, şey ha, bu. Henüz bir şey yok ya. Henüz bir konumuş Dir, e, bir ismi ne, yok. Neydi o? Ortak yavan uçuran olsun bence bu fırtınanın. Ortak bir şey sağlanamadı diye bir şey. Mutabakat mı? Mutabakat. Consensus. ...kadar güzel bunu da kullanmış olduk. Tabii ee... bir nerede kullanacağız konsensüsü? <gülüyor> Konsensüs hikayeler diye bir köşe düşünüyorum. <gülüyor> o yaptı. Aa çok güzel hikayeler. Yani onun ya. öncesinde hala benim biliyorsunuz Ezegelin hikayeler... Şöyle ...Avrupa Birliği şeyin 9999'dan sonra herhalde başlayacak diye umut ediyorum neyse. Dur bakalım o konuyla da ilgili sürprizlerimiz ee... var Faizan'a. Yapma ya. Şimdi neyse bir fırtınaya dönelim. Hürriyet ee, gazetesi Ku demiş... Kuğu mu? Fırtına içi. Bu mi? bir kere kuğu değil, Yunus gibi fırtına olabilir en fazla. Yani ne olabilir ki? Ege Kayacan'a <gülüyor> sormuşlar. Bu nasıl araba? Yunus Fırtınayı, mı? Fırtınayı neye, benziyor? neye benzetiyorsun demişler. Ege Kayacan sigarasından derin bir fırt çekmiş. <gülüyor> Kuğuya benzetiyorum demiş. Evet, oktay demirciden derin sessizlikler... Ne oldu küfür. bir sessizsin ya? Saçların bakımlı Sese... diye mi böyle yapıyorsun? Konuştukça Sesim... saçların mı yağlanıyor? <gülüyor> Hiçce açık <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle oldu. Ankara'da kum fırtınası, İstanbul'daki kum değil ama bizim de fırtınamız var diyerek İstanbul'dan da çeşitli kareler görmek mümkün. Çünkü bir ya bir, bir şey olacaktı ya bir kum fırtınamız bizi daha zordu. Ama biz bunu sevecektik İstanbul'a. Sinyallerini vermiştik Ve hatırlarsa. Kabul etmiyorlar Fahir. Çöl fırtınası adlı çok. Hoş bir skecimiz vardı bundan yıllar öncesinde. Ve orada geçiyordu bu kum fırtınası Adeta bunun yaşadık göstergesi resmen. resmen hakikaten onları birebir yaşadık. Sadece dizilerde olur zannediyorduk radyo dizilerinde. Resmen Gerçekte yaşadım. de oluyor. <gülüyor> maalesef maalesef dün hakikaten. Hayır neden ben arabayı her yıkattığımda bu tür şeyler oluyor? Ben ona sinirleniyorum. Yani onun dışında herhangi bir sinirim, asap bozukluğum, başka bir şeyim yok. Yani şimdi git çık bak arabanın üstüne. Leş. Yine diyor, leş. Ama ben yani sen zaten bak ama hayır bak. ben benim zaten aylık aboneliğime bir bir araba yıkama dahil şeyim var ve onu hemen kullandırıyorlar bana. Yani niye bu kadar yanlış kullanıyorum bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler sizin de böyle aboneliklerle ilgili sıkıntılarınız olursa lütfen bir araya bir araya gelelim, dertleşelim, paylaşalım çünkü dertler azaldıkça pardon, paylaşıldıkça azalıyordu değil mi? Doğru. Ee, yani en iyi. Bana da mesela geçen gün şeyde dükkanı orada teklif ettiler. Çünkü ben ettiler anahtarını belki. veriyorum. Ondan sonra adam böyle anahtarı alıyor. Arabanın kapısına dokunuladıkla imtina ediyor. Eli kirlenecek falan filan sağlam önce, önce kapıyı yıkadı ya adam kapıyı açmalarınca. Şey dedi yıkayalım mı dedi. Bir iki hafta sonra yağmurlar başlar. Sonra <gülüyor> dedim ben mesela. O yüzden çok rahatım bugün. Abi ama işte ya bizim de böyle bir şeyimiz var ya araba Yunus gibi olunca Sürekli izleyeceksin. Yani Suriye'ye giden paraya acımıyorsun. <gülüyor> o zaman bekleyeceksiniz biraz daha. Hayır. Hmm. Gerçi bu haftaki, bu ayki senin yıkama şeyin bitti mi? Hakkın. Yıkama hakkım bitti mi? Bitti. İyi tamam o zaman geçmiş olsun. 3 gün daha sürecekmiş. Ku fırtınası mı? Ku fırtınası. Ya sen niye bu kadar benim senin, senin hayatında bir boşluk vardı da hemen onu mu kapattı Hürriyet Gazetesi? <gülüyor> Kum fırtınası değil çünkü de ondan. Bu bu kumsuz fırtına da oluyor. Yani ya, sadece kumlu fırtına bu. olacak diye bir şey yok. Fırtınalar iki ayrı. Kumlu fırtına kumsuz. kumsuz. Soruyorlar zaten başta kumlu mu istersiniz kumsuz mu istersiniz? Aa, bak Haber Habertürk'te Laturka fırtınası demiş. Laturka. Şu anda işte. memleket olarak derdimiz fırtınamızda isim Demek ki neymiş fırtına konusunda ne sağlanamamış? Konsensiz. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Öğrenince hep bir konsensüs dediğince nasıl mutlu oluyor? Çok nasıl mutlu, mutlu oluyorum. Konsensüs kafası stylem oldum. Evet, ee, onun dışında dün hava durumu hakkında bakalım bugün neler konuşacağız hava durumu ile ilgili. Bugün hava durumu ile ilgili akşama kadar işte yağış aynen devam edecek. Sıkıntı yok aynen işte bu akşama kadar aynen. Aynı şekilde ee, aynen bu sistemde. Bu sistem aynen böyle devam etsin yani alıştık bir Sistem kere. kafası tam <gülüyor> Tamam sistem kafası style aynen şey olacak. Ee, biraz gebelerden bahsedelim isterseniz. Aynen. Buyurun, buyurun. Ee, Gebeler gebeler gebeler kimler gebe olabilir? Herkes gebe olabilir ama tabii ki Rusya lideri Putin'in 54 yaşındaki eşi Lütmila Putina 7 aylık hamile olduğu öne sürüldü. İki çocuk annesi... Eğer hamile değilse gerçekten de çok ayıp bir şey bir kadına yapılacak. Bir Neyse, de kim öne sürüyor ya? Ne bu cesaret? Yani, ee, bu cesaret Gizos, şuna... Kaynak... Şey Putin <gülüyor> öne sürüyorsa tamam. <gülüyor> <gülüyor> o da kocası Hayır. olduğu için yani. Putin ee, zımba gibi olduğundan her şey olabilir. Tabii ki Putin. <gülüyor> tamam Putin kendine iyi Hayır, bakıyor. şimdi. Tamam. Putin hani mu hani söylüyor? Kaç yaşında Putin? Putin de çıkıp böyle bir şey söyleyeceğine ben inanmıyorum. Bir esim... Neydi adı? Irina mı? Lud... Ku ku ku ku Lütmila Lütmila Lütmila'nın lütmila 7 aylık hamile olduğunu düşünüyoruz <gülüyor> Mesutlar mı demiş Hayır onu kimse yani, değil Halinden tavrından Şöyle şöyle, şöyle demişler ee, Rusya'da da bir kampanya başlamış Ne kampanyası olabilir Üçüncü çocuk kampanyası olabilir mi? Evet üçüncü çocuk kampanyası Hep geriden takip ediyorlar evet. bizi Biz 5'e çıkardık onu Öyle mi E tabi haberiniz yok, yok, yok mu Hatta. Niye hep tek sayı e çünkü ayıp mi? çünkü 4 çocuk ayıpmış. Yani şey ya pardon da biz 4 çocuğuz mesela bizim vay biz ne yapacağız ya yani? O zaman cancımızla aile diye. utancımızla yaşayacak mıyız? Hayır, o zamanlar bir sorun yoktu. O, o zamanlar şimdi şimdi normaldi diyorsun yeni, yeni. Tamam şimdi şey. O 3 çocuk kampanyasında demişler. O 410 lira veriyoruz. Eee 3. çocuğa da orana 410 lira keş demiş. Nakit. Tak tak tak tak, tak, tak, tak sağlam demiş. demiş. Rubleleri. Ruble bölgesinde mi Rusya? Yani şey göbek bağına bağlıyorlarmış. Bir kısmıyla öyle. Takır <gülüyor> takır takı, saydıracağım. Ne kadar ondan var? sonra zaten bu muhabbet şey oldu. Rusya ruble bölgesindeymişti. <gülüyor> evet ondan sonra işte bu 410 lira uğruna artık herkes <gülüyor> e, ver, yansın e, ver yansın etmeye başladı. İyi. O eşini oradan herhalde diyorlar. yani. Eşini o parayı Aşın, almak için hayır, mi? Para, para için değil de kampanyada biliyorsun e, liderlerin tanınmış bir, figürlerin e, katılması olması lazım. He. Madem öyle diyorsunuz. Ha, i̇lerlemiş yaşına rağmen diyorlar. Doğru. Mesela e. kadıcaz bu halinde bunu yapıyorsa biz Rus gençler koşa ben. koşa artık onlar şey yapıyorlar bu böyle. Bu Putin'in de hiç zor ya ben liderlerinin değil de Putin'in e, üzerindeki yük olarak düşünüyorum bunu. Geçenlerde de biliyorsunuz şey çıkarmıştı. Rusya'nın ne kadar tarihi zenginlikleri olduğunu anlatma haftasında. Ee, ne çıkarmıştı Deniz'den? Dalıp totem ee, çıkarmış, çıkarmış, totem, totem, değil. totem, değil, totem. Değil, değil. put, put. anfora, çıkarmış çıkarmıştı diyelim. Doğru, put, put doğru. Ee, zor yani sırtındaki yani. yük yani. zor, yani. zor ya Putin'in. Her her, şey, her her kampanyaya şey... bir şey bekliyor. Tabii, tabii, doğru söylüyorsun. Vallahi öyle ya. En önde, en birinci zaten liderlerin yapması öyle herhalde onların anayasasında mı öyle? Artık onu bilmiyorum. Önce lider yapacak çünkü onların öyle adetlerinde var. Lider ne yaparsa. Gerisi aynen şakı şakır şey yaptırıyorlar. Megalo dedikleri o işte. i̇şte bak, Megalo idare. Onda da bir konsensüs sağlanmış herhalde. <gülüyor> Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. <gülüyor> dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Tü Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. Canım sana. Niye arkasın yap, kişilik konser alını ve Radyo Tü Şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler maygul Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve radyodt.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. What dance çok tatlı bu adam ya. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Kendimize bir gem vuralım ve gündemimize dönelim. Başlayalım. Evet kendimize biraz gem vurduktan game sonra. Gem kafası style'a buyurun. Kalidin Teknik Üniversitesi'ndeki vize sınavında öğrencilere bir soru soruldu. Ne sorulmuş olabilir? Ne sınavında? Ne sınavında? Vize sınavında. Mid... <gülüyor> vize sınavı mid gibi bir şey -vize, vize sınavı mid gibi düşünsün tayla kafası diye düşün. Yıllarca acaba anneme bunun mid olmadığını öğretemedim. Onu ben buradan bir çok daha güzelmiş. Mid-turn'leriniz. Mid-turn, mid mid Güzel ya aslında bazı kelimelerin Türkçe'nize döndürülmesi. Vize ne kadar manasız. mid ne kadar sevimli. Mesela Ali de maalesef diyordu daha mantıklı Maalesef mi? Aha. Evet maalesef güzel yalnız ha. Kulağa daha hoş geliyor maalesef de. O size hoş geliyor olabilir mi? Mesela ben de şey diyebilirim şu anda. falan dediğimde. O da hoş mesela. geliyor bana. Yok yok. Bana ikisi de hoş geliyor evet. İkisi evet. de güzel. Lakin yani... biz bu sabahları kahve içine biraz hafif bir alkol koyuyoruz. <gülüyor> o etkisi o mi vardır nedir ya? O Programda bir gevşeyi. Biliyorum ben okudum o Karadeniz Üniversitesi'ndeki şeyi. Ha. Yumurta atmak nedir? 6 evet. Nisan tarihli vize sınavında yöneltilen soru. Bir konuşmacıya öğrencilerin yumurta atması hangi öğretim ilkesinin yanlış anlaşıldığını gösterir şeklindeydi. Yanlış ışıklar çoktan seçmeli bir sınav. üniversite Otorite tam itaat Yok. şeyinin yanlış anlaşıldığını Tabii. diyorsun. Demokrasi, özgürlük, otorite, yetki ve eşitlik ee, cevaplarından sizce hangisi yanlış anlaşılmıştır? Yanlış anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmıştır. Ee, orada yani. İki yumurta mı atılıyor? Ha? Yumurta, atılan yumurta sayısı belli mi? Atılan yumurta sayısı 3. 3. Orada tam, tam belli, belli sayı verilmemiş. Kaç... O zaman eşitliği sil abi. Ay, kaç tanesi isabet ediyor mu? Doğru. Eşitlik geldi. <gülüyor> Eşitlik ediyoruz. gelendi. Eşitlik gelen. Ne olabilir başka? Otorite. Benim cevabım yani yazılı olsaydı ha. ben oraya bir paragraf çok güzel yazardım. Bizim üniversite <gülüyor> öğrencileri olarak otoriteye tam itaat etmemiz gerekirken bazı arkadaşlarımız otoriteye itaat etmeyip protesto ediyorlar falan diye güzel Otorite... yazardım. 100 puanımı alırdım. Otoriteye ona. protesto olmaz. Otoriteye ne olur? İtaat. İtaat, itaat, itaat edeceksin. E, bu doğru cevapsa özgürlük olacaktı. Özgürlüğün yanlış anlaşılması olarak ve öğrensinler istedim demiş. Orantısız güç olsaydı benim direkt onu, ben on direkt onu işaretlerdim. Veya klasik sınav olsaydı orantısız güçle ilgili bir şeyler yazardım. Sen de alırdın yüzü. Zekalı yazardım. Ben bu soruyu boş bırakırdım ve bir soru işareti koyardım. Way not anlamında why sorusuna verilmiş, why not anlamında mı fail Gibi. What is risk? Yalnız Fahir o kadar güzel bir yaklaşım. Keşke ben 6 <gülüyor> sene öğrencilik yaptım. Bir şeyi yapamadım. Ya. ya. 9 sene öğrencilik yapsaydın çok fırsatın yani, oluyor biliyor musun? Sınav geliyor. <gülüyor> sınav var. Ya aradan birinde de bir espri benim yaptığım kaba hesaplamaya göre 3 sene fırsatın oluyor. Yani, benim kaç tane ben sınavda yani. boş kağıt vermiştim var. Şimdi boş kağıt vereceğim. Hayır, boş ya, ben nasıl? de verdim. Ha. Ama şu soru işareti koymak çok güzel bir şeymiş. <gülüyor> Ee, Buyurun hocam sen şimdi bu sınava girdin Evet bazen Hocam orada bazı soruların yönünde ben Soru <gülüyor> işareti koydum <gülüyor> Anlaşılamayan Ama bazı sende, soruların... sende yavan durur o Neden Niye? biliyor musun Şimdi sen de bende yavan durur daha doğrusu. O failde de güzel durur. Çünkü fail konuşma sırasında da kaşlarını kaldırıp susma özelliği var failin Yani o hareketin kağıt üzerindeki yansımasıdır sorunçlar. Yansımış hareket. hali tabii evet, zaten, zaten. Fahir'e onu, bir şey sor. Mum tut benim yüzümü görmüşsün orada. Fahir'e bir şey <gülüyor> sor mesela bak. Hayır mesela daha, daha sormadan adam bana benim kaşlarını kaldırdı. Ya, o zaman aynı şey yani. Aynı soruya soruyla cevap vermiş oluyor. Kaşlarını kaldırarak da. Soruya soruyla cevap vermek bir tek bu durumda zaten meşru demiş evet. bir düşünür. Çünkü yani sorunun anlamsızlığını vurgulamak için. O yüzden. Çocuklar e... çocuklar valla beni şımartıyorsunuz yahu vallah'a Hadi ya. ya. <gülüyor> İçten içe <gülüyor> köpürüyorum yani. Aa, iyi bakalım. Hadi hepimiz doğru cevabı verdik mi? Hepimiz doğru cevabı verdik. Herkes de bunun cevabını bilsin. Yarın öbür gün öyle bir soruyla da başka yerlerde karşılıklar. Önümüz KPSS. Mesela KPSS'de sorabilirler. Keşke A, B, C, D, E. Bir de sonunda soru işareti şıkkı olsaydı. Ve de hepsi olsaydı mesela. Değil mi? Bir de hepsi diye bir şey olsaydı. Veya hiçbiri diye olsaydı. Değil mi? Ya hep ya hiç diye bir seçenek olsun. Ben onu işaretlerdim ara. Ya herro ya merro diye bir laf var mıydı? Var, siz Ali'nin doğumunun fotoğraflarını çektirdiniz mi Öge? Doğumunun fotoğrafları. Profesyonellere mi? <gülüyor> çektirdiniz yok. mi deyince? Yok yok. Biri enişteymiş. Yani, Paparajiler veya işte ne bileyim gazeteciler veya merak eden arkadaşlar. Ar çünkü profesyoneller var. Yani yani var. Nasıl düğün fotoğrafçısı varsa doğum fotoğrafçısı var. Doğum doğum fotoğrafçısı var. Da. var var da yok. Bizim evet. muzo yapıyor mesela o işi. Doğum fotoğrafçı. Onlara giriyor. Ama dayak yemiş. Dayak evet. mı yemiş? Tabii. Nasıl? bu çocuğun babası şey demiş. Lan bebeği çekeceksin. Karının orasını burasını niye çekiyorsun diye. Hadi canım. Yani ben de evli. Yemesi evliyim. muhtemel diye ben düşünüyorum. <gülüyor> e diyememiş mi? Çok ben de evliyim. Benim de çocuğum, çocuğum var diye. Ne öyle açıklayamazsın ki orada. E, babanın Orta. eşi var. Babanın yüreği kaldırıyor mu orada? Yani o yüzden e, doğum fotoğrafçılığı zor. Muzo'nun yapacağı tek bir şey var. Ne? Fotoğraf çekerken çocuğuyla girecek. Kucağını alacak çocuğunu. Benim de çocuğum yani Benim de çocuğum var anlamında onu verecek. Yok ya profesyonel fotoğrafçıları değil. Paparazilere, magazin dünyasına bir şekilde... Magazin dünyasına biz 100 bin dolara satmaya çalıştı. Işte öyle bir şey oldu mu? Hiç alana çıkmadı. Acaba şey mi oldu ya? Facebook'tan Bu... alırız biz. Gerekirse Facebook'tan alırız diye kapattı birisi bana telefonu. Hadi ya. Duyulmadı mı Almadılar acaba? da sonra yani. Allah Allah. Yani. Saygı duydular özel hayatımıza. Yani ben paparazilere buradan çok teşekkür ediyorum. Pe pek çok kişinin derdi var paparazilerde ama ben güzel bir mesafe koyduğum için özel hayatıma saygı duyuyorlar. Fırsatı kaçırın. Özel hayatımı ve duyuyorlar. işimi birbirinden ayırıyorlar. İkisine de saygı olsun. duyuyorlar. <gülüyor> Hiç <gülüyor> şey yok yani ortada. Fırsatı kaçırmışsınız o zaman. Neden? Ee, ne fırsatını kaçırmışsın? Yani fırsat, fırsat diyorsunuz. Ne fırsat değil ya acayip acayip paralara gidiyor yani bu şey. Ee, bu iş mesela çocukları, ünlülerin düğünleri e, ya da sıra dışı ailelerini çeken e, paparazziler, magazinciler. Çünkü evet. siz de bir sıra dışı ailesiniz. Doğru. Ha. Bunları gayet güzel para veriyorlar. Bir şey soracağım. Bölge senden paparazi ne olduğunu yeni öğrenmiş gibi bir şey. böyle ilginç fotoğraflarını çekiyorlar ve onları para karşılığı <gülüyor> satıyorlar gibi bir açıklama yapıyor. Evet, siz biliyor muydunuz bunu daha önce? Duydu, ben duymuştum, duymuştum da <gülüyor> paparazzi diye bir şey. Ben duydum bir kere de çok da ihtimal vermedim çünkü insan... Saçma geliyor değil bana mi? Bana saçma. da çok saçma geldi de altında 3-5 <gülüyor> tane örnek var bakınca çok mantıklı. Neymiş olaylar mesela? Olay da yok. Ama Ünlüler, şey işte Britney, Britney Spears'ın keltoş kafasını çeken adam güzel para kazandı mesela. Yok ya öyle bir şey de yok. Mesela e, Justin Timberlake Jessica Biel'in düğününü çekmişler. Düğündeki fotoğrafları daha doğrusu bir fotoğraf ee, 200 bin dolar. 200 bin dolar ha, vermiştir o. Justin Timberlake vermiştir. Evet. Çünkü ben kendim verdiğim fotoğrafçı parasını biliyorum. Çok beğendim. Ben o kadar verdiysem Justin Timberlake. Oho 200 bin Jolie Brad Pitt düğünü mesela. Onda da ben sana söyleyeyim temiz bir 500 bin dolar vermişlerdi. Çık. Brangelina diyorum faiz. Brangelina ise 1, mily 1 milyon dolar. Çık buçuk milyon 2 dolar 2 milyon dolara verilmiş. Ama onlar biraz pahalıya gelmiş. Acaba bu bunlara... çünkü o... benim benim fotoğraf param biliyorum ben ne kadar ödediğimi. Onlar 2 milyon dolar biraz fazla ödemişler. Acaba abi. bu Brad Pitt'ten Johnny bu çocuk masrafı falan arttığı için parasız mı kaldılar ya? E tabi onlar burs fonu gibi. O satıyorlar da da ona satıyor gibi bir durum varsa eğer. Yani şimdi yeni doğan çocuğun masrafı az oluyor ya. Ama büyüdükçe çok... artıyor masraf. Ne yapıyorlar? Büyüklerin ne bir masrafı çocuk. artınca hemen yeni bir çocuk alınıyor. Onun fotoğraflarıyla büyüklerin finansmanı sağlanıyor. Yalnız hmm. bu şey sistemi gibi. Çok akıllıca ama saçma. Kenan Şeranoğlu müydü neydi? piramit sistemi. Piram bu, bir gün patlayacak bu. Dünyadaki bütün çocuklar Angelina Jolie'nin çocuğu olduğu zaman sistem patlar. Çünkü sıcak para girişi Yok. olmayacak. Olmadığı zaman ne yapacaksın? Yapacak bir şey olmuyor. Ben orada da Angelina Jolie'nin kafasıyla kurtulacağını düşünüyorum. Yani ne, nasıl kurtulacağına dair bir fikrim yok ama kafasının büyüklüğünü bir avantajı çevireceğine Ancana Jolie kafası satayla. İnanıyorum para etmeyenler diye de bir şey var ya böyle bir şey var Evet mı? ya bizim düğünlerimizde hiç 5 kuruş para var yani de daha doğrusu fotoğraflarını en azından bildiğim kadarıyla İki kişinin ismi var burada ya bu listede Kim? Necim? Fahir Önç Necim? ve Neco mu? Bak bir şeyin bile <gülüyor> bile diye yazmışlar buraya Charles evlatlığı 60 bin dolar <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon dolar nerede? Demi Moore tek başına 100 bin dolar ediyormuş. Vallahi bravo. Yani İyi. düğün müğün değil. Güzel o, sistem kurmuş demek Vallahi diyorum. çok güzel. Para etmeyenler diye kim kardeş Lindsay Lohan var. Artık Ama onların etmeyenler. zaten fotoğraflanmayan anı kalmadığından yani herkes elinde cep telefonu olan bile çekti. O yüzden bir de kendileri yayınlıyorlar ya. İkisi birlikte olursa belki... Twitter mi, Twitter her anlarını kendileri sundukları için onlar parayı doğrudan alıyorlar. Başkası onlar üstünden kazanıyor. Bu arada bu saati sonunda çok tatsız bir konu ama bu Türkiye'ye hakikaten de bir e, kitlendi doktor cinayeti. Evet. Maalesef ilk önce doktor saldırısı olarak... E, haberlerde izledik ama genç doktor kurtulamamış dün meslektaşları isyandaydı hakikaten biz de buradan e, bu doktorların sesini bir kez daha duyurmaya çalışalım can güvenliği olmaması hakikaten korkunç bizim gittiğimiz hastanelerde özel güvenlik oluyor her hastanede o durum var yani mı yok mu her bilmiyorum her doktorun de. başında da bir özel güvenlik olmuyor sonuçta olamazdı zaten de <gülüyor> genel olarak hastaneye en azından bıçakla giren adama karşı böyle bir şey sağlanması gerekiyor. Tam olarak doktorların can güvenliğinden kastığı nedir bilmiyorum da başımızda bodyguard olsun hepimizin dediklerini zannetmiyorum. En azından hastanede bir durum olduğu zaman çünkü benim okuduklarıma göre bu bıçaklanma hadisesinden sonra bir saatte o katil başında duruyor doktorun. Evet. En kritik ilk müdahaleyi geciktiriyor. Bu da e, kaybın nedenlerinden biri olarak yani geliyor. bu bir de son olay bundan önce de e, kaç, tane, kaç tamam. tane olay yaşandı yani e, ölümle biten de vardı e, yaralanma ağır ile ben kadın doktorun dövüldüğü sahneleri de hatırlıyorum canım, yani, yani, yani bunlar öyle. bir de cinayet olduğu zaman e, yansıyor da ee, başka başka evet, şiddet başka, olayları evet. o, bu kadar, bu bunlar kadar unutulup getirecek. hiç ses getirmeden hmm. sadece doktorların hayatını karartacak şekilde yaşanıyor her gün doktorlarımıza da buradan ne dileyelim sabır dileyelim ve seslerinin duyulması dertlerinin çözülmesini evet, e, evet. dileyelim bir de daha da çirkin olaylar siz biliyorsunuz değil mi 85 yaşında dedesini hmm. e, ameliyatta evet, evet. kaybetti diye doktor saldırıyor ben hani böyle bir cinnet aman dedem falan falan gibi bir şey zannediyordum da durum durumda şeymiş dedesi öldüğü için emekli maaşını çekemiyormuş yani mesele o da yoksa dedem öldü derdi değil parayı alamadım senin yüzünden falan gibi bir şeyle saldırıyor yani tabi hiçbir şey meşrulaştırmıyor da, da, daha, da, bu da daha da çirkinleştiriyor sadece çirkinleştiriyor, evet. bir de ben şeyi de gördüm hastanelerde yani biz çocuk acıya gittiğimiz zamanlarda bir artistik var böyle hastaların bir kısmında yavrum falan diye bir bariyim çağırayım falan hani hastanenin prosedüründe herhalde bir olay çıkarırsam bu benimle ilgilenirler falan diye onları yani bir iki defa çok ustaca adamı sakinleştirme bağırıp çağıran adamın eline evraklarını verip şuradan imza buradan şey yapacaksınız falan diye yolladıklarını o sırada bebeğe baktıklarını gördüm de her zaman yapamıyorlar bunu yani bir de şiddete e, karşı diye... ne yapabilecek ne yapabilir evet, doktorun... yani şiddet yanlış olmayan bir insan şiddete karşısında nasıl durabilir yani o yüzden Bürokrasiyle mi durmaya çalışacak anlattığın şekilde ve e, yani hastalar tabii ki onları çıkarıyorlar bu e, güvenlik görevi yani doktorla yani baş başa hastane... kalmaması lazım o ona ilgilenen kişinin başkası olması lazım bağırıp çağıran adamın karşısındaki'nin doktor olmaması gerekiyor umarız en kısa zamanda bunun bir e, çözümü olacaktır e, biz buradan bir kez daha o haklı mücadelede onların sesini e, buradan da bir kez olsun daha duyuralım dedik. Bu saatin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyeceğiz, sonra haberler falan fıstık. Veya hadi şarkı dinlemeyelim. Hemen haber alalım. haber, haber hemen haber. Bakarsınız bir gelişme vardır, bir şey vardır. Atlarız, sonra, biz, atlarız, sonra, sonra biz mağdur oluruz. Yine bir ilk olma zamanı. İlk olma zamanı. Hem de tüm, tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokağa veriliyor. Radyo TÜS Sokağı 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyor. kişilik konser alanı ve Radyo Şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağlup etti. Güzel oluyor. Atıyor, güzel oluyor. hayatın aç. Bugün sabahlar. We need to forgive forget. Çok güzel şarkıymış bu. Kaligol'a radyonuzdaydı Forgive Forget. Bu modern sabahlar devam ediyor segmenti dinleyici olarak. Forgive forget forgotten. Ya hatırlıyor musunuz? Eee <gülüyor> teşekkür give, ederim. Gave, a... Çekemedim ya. Fiilleri çekemedim baksan. Bir daha deneserim bari çok güzel oldu. <gülüyor> Her türlü fiiliniz itinayla yarım saatte çekilir. <gülüyor> Vallahi bir en sevdiğim şeydi ya. Forget, forget, forgotten. Forgive, forgot mıydı? Bu iki filmi mi var yoksa burada? Ege beni bak. Ondan mı şaşırtmaç yaptın? Sana sordum. Hayatın bir şaşırtmaç olduğuna inanan Fahir Teşekkür ediyorum. Lütfen teşekkürler. Lütfen diyorum bir kez daha. Hatırlar ee, mısınız? Bir fotoğraf vardı. Ee, o Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı vardı. Abdullah Gül'le. Gabon'da. Kimi... Vallahi bravo Gabonlu balıkçı. balıkçı. Gabonlu balıkçıyla fotoğrafı vardı. Evet. Yani. evet o evet. balıkçı ölmüş. George Clooney'e benzediği yani en çok benzediği fotoğraf diye geçer. Evet, evet, tamam. evet. Böyle kayık vardı. Kayık vardı, paçalar sıvalıktı. Kayığın hemen dışında, kumsalda duran kayığın Ama o şeydeki duruyordu. filmden Elinde, sonra... Bu Elinde kürek vardı. Sahilde ge geçen bir şey vardı ya işte karısı bunu aldatıyor falan bu şeyde... E o filmden da öncesi oldu. dediğin filmden önce o. Filmden önce mi? Filmden sonra mı? Ben onu filmden... Film yenince fotoğraf eski. Yani fotoğraf eski diyorum Hawaii ama. filmini diyorsun değil ha, mi? Hawaii filmini diyorum işte Hawaii. Ha yok yok o... Bu. O değil o, o değil. O filmin bundan esinlendiği söyleniyor. Bence de. Ee, Gabonlu balıkçı kayıyanın içerisindeydi ve uzaklarda bir yeri gösteriyordu falan. Evet, evet. nereyi gösterdiği fotoğraf. açıklanmış. O fotoğraf. Bu adamlar nereye bakıyor? O fotoğrafı. o ziyaret sırasında e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, bu Gabonlu balıkçı ki bu e, Gabonlu balıkçının da bir adı var tabi. Gabonlu balıkçı ki, balıkçılar Gabonlular. Balıkçı. Gabonlular. Niyovor Ayao. Ona demiş ki Ayao ya. Ee, tekne motoru göndereceğim sana demiş. Tekne motoru mu? Evet. Ha, küre, küreye paydos bundan sonra motor... Küreye elinde tutuyordu ya pancar niye küreye elinde tutuyordu? Ne pancar motoru? Şey Domates salçası. O, <gülüyor> o tip motor gönderecek. Ya, o güzel kalite motordur. Ee? Kalite motor göndereceğim falan filan demişti. Ee, 45 yaşındaki balıkçı Niovor Ayao'dan ses var. Ee, motor gelmedi demiş. Motorum halletti. Evet, Gelmez motor yok yani. mağduruz yani vallahi. Maduruz demiş. E, gelmedi bize demiş. E, Gümrükte takılmıştır. Valla bilemiyorum o motorla kim ilgili kim konuştu bu adam nasıl bu sesini buralara duyurdu vallahi duymaz duyurmaz mı? Ee, İsteyene yedi telefonla istediğin kişiye sesini duyurabilirsin. Kıyıdan demiş açığa küreklere asılarak gidiyorum demiş. Ee, gücüm ne kadar yeterse tabii ki demiş ve iki damla gözyaşı akıtmış hayal <gülüyor> süzülmüş gözlerinden Ay, ee, bakalım yani e, gelmemiş hala biz de e, aracı olmuş olalım doyurmuş olalım Duymuş Gabonlu olalım, değil mi? yani feryadı yani, Gabonlu balıkçının feryadı bitmiyor çok teşekkür ediyorum Oktay'cım ben de o zaman biraz da e, acıktı olimpiyatlar diyorum hadi bakalım e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2012 Londra Olimpiyatları için yasaklarla tarihe geçecek kararlar aldı. Allahım yani okuyunca sinirlerim, ağız alt üst oldu. Çok sinirlendim. Türkiye ee, mi? Türkiye'de hayır canım. Ülke Olimpiyat, ee, işte Olimpiyat Komitesi. 2012 Londra Olimpiyatlarında o hariç her şey, her şey yasak ya bir. Twitter'da yorum yok. Twitter'a sadece günlük bireysel anılar yazılabilir. Bir şey sorabilir miyim Fahir'de? Yasak, bu yasaklar katılan sporculara mı? Evet. Yoksa izleyenlere mi? İz... Katılan sporcular ise bu bence de bu olması lazım. Hatta bunun hiç yasaklanmadan kimsenin yapmaması lazım. Yani tamam anladım. Kimsenin... Yani yarışırken bir yandan tweet mi atacak tamam, adam? Tamam bazıları bizi ilgilendiriyor bazıları onları ilgilendiriyor. Evet. Ee, gerçi hakikaten bunlar da önemli şeyler ya bazıları. Ne mesela? Ee, i̇şte Twitter'da atılmayacak yorum. E, üçüncü şahıslarla mesajlaşma, olimpiyatların konu edilmesi yasak. Başka konularda aşağıya. Üçüncü şey şahıs dediği anda ben devreye giriyorum. B ben B de gittim. mesaj yaşamayacak adam mesela. Maalesef. Mesela sen çok iyi yakın ilişkiler kurduğun bir şey söyle. Ben Twitter'dan mesela adama şey dedim. Çok güzel, çok güzel atladınız. En yüksekten siz atladınız. En bravo. Teşekkürler dostum falan diye bir şey yazdı. <gülüyor> İkimiz de mahkemelerde miyiz? Mahkemelerde üstelik de Londra mahkemelerinde. Olimpiyat köyünde ulu orta resim video çekmek başkalarını görüntülemek. Nine. Orada da nine diyorlar. Sporculara. Sporcular. Dövmeler silinecek üstünüze yaptığınız olimpiyat sembolü olabilir. Efendim Ejderha sembolü olabilir veya burcunuzun Nasıl? sembolü olabilir. Veya siyasi içerikli veya sponsor dövmesi olabilir. Nine diyorlar. Bunları sildirer. <gülüyor> Neden böyle aksanın? Sil de konuşma, Olimpiyat sporcusu Allah'ım dedim ya nasıl böyle? Hakikaten her şeyi Vallahi şey tam gibi. zamanda girmişsin Fairoğlu. Vallahi billahi. Ondan sonra bunları bu olimpiyatlarda kıyafet veriyorlar ya, torba torba kıyafet veriyorlar Tabii sporculara. Eski giymiyen kıyafetleri veriyorlar. Biz de mesela geçen sefer Ali'nin eski ayakkabılarını yes, fana vermiştik. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey işte veriyorlar sporculara böyle evet, yardım tamam. niteliğinde bir tarafta. bunların satılması üçüncü şahıslara yok ya demişler. Valla doğru söylüyorlar ya üzerinde olimpiyat şey logosu olan terlik gördüm ben ya satıla satıla buraya kadar gelmiş. Ama şimdi şöyle kaç satıla olurdu. satıla buralara kadar gelmiş. Yüzücüleri düşünün. Evet. Şimdi e, Michael Phelps <gülüyor> katılacak mı gene? Katılacağız senin hatırına katılacağız. Ege'nin hatırına katılalım demişler tamam, ne olacak şimdi... iki kokola çatarız elma mi yapacağız? Yani Michael Phelps ile beraber yüzen kaç kişi 10 kişi beraber yüzüyorlar. Evet 7 kişi kapalı Yedi kişi falan. Mı? diye. 8 çünkü normal. Böyle bir bu adamların şansı var mı şimdi yüzmede? Var tabii ya, ya. ne olur. Ya batmama şansları var da. Ya oğlum sen de yüzmüyor Michael ki adamlar Fırtına sigol. gibi yüzüyor adam. Ne bir adam, madalya şey, aldığı şansı var. Michael Phelps var ya. Vafur gibi gidiyor be. Vafur gibi gidiyor. Hak ettim. Hak ettim. Michael Fels'in de keşke olsaydı. başka bir örnek verseydi. Yani ya. hayır. Hayır versin canını da diğer sporcuları iki dakika daha önce. Şansınız var mı? Yok. Yok. Onlar şey çekiyor. Thunderbolt falan vardı ya. Neydi Bolt? Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt. Thunderbolt. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Bolt'la koşan adam. Şimdi şansı var mı bundan? Ya geçildi adam. iki kere geçildi. E tamam. Bir üçüncü. Ben yani şimdi şey, sporcu düşün. Ben bunu da nasıl olsa bak, geçerim. Bak, Hadi yo, yo, yo, yo, bunun bacaklarına, bunun boyu da üzüyorum bak. İnce benimki kısa. Bak ben, ben, benim ben oradan kaybediyim. Atlam ben daha o bu, bir adım atıyor. Bu saçma ben, uzlaşamadığınız <gülüyor> saçma noktayı şöyle isterseniz. Ya yani, bunu nasıl <gülüyor> kahve Vakit kaybetmeyelim. Yani tabii ki. Madalya daha güzel şansım şansı. yok. Evet. Daha şansım yok. Ben de koleksiyoncuya ya. satarım, halı satarım. Montsatörü, Adam bir anda bavul ticaretine dönüverdi. İki saniye ya sine Başka yani. bir şey yok yani. Bizim e, Derya vardı ya sporcumuz mesela. <gülüyor> Neyi Derya? Büyük oyuncu Büyük oyuncu. <gülüyor> Onu zaten Survivor'la. Şey dedi. Benim hiçbir şansım var mı? Yok. <gülüyor> en iyisi ben Survivor'a gideyim yolumu bulayım dedim. Ama katılacak olimpiyatlara bu. 2012 olimpiyatlarına o da katılacak. Kıyıdan kıyıdan mı yüzecek? Peki her söylediğini katılacak. çürüttü adam ya. O da katılacak. Her söylediğini çürüttü ya. Canım, Michael tabii katılıyor. 5 ölü fiyata katılan ilk sporcu. Ya kenardan kenardan yüzecek. Kıyı kıyı demiş ben şehrimde. Kenardan kenardan maşallah onun ayakları da palet gibi bak. Şey <gülüyor> Çok büyük avantajmış. O bayağı bir avantaj. Peki buna ne diyeceksin? El sıkışmak yasak. Çünkü. öncesinde ve sonrasında ama bundan önceki filatlarda çünkü şey yapılmıştı. Ne yapılmış? Sporcular böyle tam yarışmadan önce el sıkışıyorlar e, şey olarak. Orada para, para alışverişi. Orada şimdi. bir stadyum eski ap falan demiş. Orada o, o ne oluyor? göstermiş arkada. <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor bir <gülüyor> anda bu sporcunun moralini alt üst ediyor. Peki peki öpüşmek yasak buna ne diyeceksin? Neden öpüşmeyeceksin mesela koştun koştun koştun adamı geçti gel bir öpeyim ya da a, sen Hüseyin'le beraber koştun Terli kim? bence insanlar istemez zaten Abi hastalığı var şeyi var ya yani yani hasta 2000, olacak bir şey olacak el, el En şey sebebi bu O da ben de terliyim dışarıdan içinde, adamla öpüşmüyorsun ki Herkes rahatsız olur Canım hiç mi koca olimpiyat komitesi iki kağıt havlu alamıyor mu? Koyacak 50 metre arayla zaten bunlar sporcu koştu elime tık tık bir saniye hayatım tak oradan rulodan çek tırr, kopar bir parça da sana veriyorum oh çok güzel yoksa yani ben ne anladım ki o zaman fair play nerede tebrik doğru teb fair play yok fair play diye bir şey kağıt aldı yoksa fair play yok bu kadar tokalaşmıyorlar da işte maalesef işte bunlar hep bir saniye leventçi bir saniye bekle bir saniye hemen bir saniye sana döneceğiz başka? böyle başka neyse başka başka da daha ne olsun ya bu kadar Siyas mi? siyaset yasak bahis yasak Ondan sonra Facebook yasak. Keşke bir tık bayış serbest olsaydı. <gülüyor> Bayı o serbest. Sporjiler de yolumuzu nereden bulacağız diye şimdi kare kare düşünüyorlar. Oğlum onlar düşünüyorlar. Bavul ticareti sen işi çözdün. Mesela kimle yarışıyorsun? Süseyin Bodlu bakacaksın. Ben bunu geçmedim. Geç, ben o zaman satarım. Haga. Satarım bana. Sonuçta giderim bir, bir tane daha torba alırım. Kaybettim derim. <gülüyor> Çünkü adamlar ne <gülüyor> diyecek biliyor musun? şey mi diyecekler çalındı mı diyecekler hayır olimpiyat köyünde çalınma yoktur yer değiştirme vardır diyecekler Hop, bir abi. tane daha verecekler benimki küçük geldi dersin ya Hüseyin bottan da isteyen olur öyle olursa gider mesela sizin Bey, ben 6 numarada yarışacak atletim sizin şansınız büyük eşyalarınızı bana verir misiniz çünkü siz nasılsa kullanmayacaksınız ayaklarınız Zordan da büyük prim oluyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz falan filan Tabii. sponsorunuz var her şeyiniz var bizim durumumuz yok Şuradan i̇ster. şeylerden üstte, işte. ister biter gider Spor dışında her şey demiş Allah'ım ya bu arada e, çok önemli bir kahve zincirinin markasının e, CEO kafası Taylasının e, verdiği açıklama var e, Şey demiş ya adam en iyi kahve evde yapılan kahvedir demiş Bizi batırmaya çalışıyor. Bizi batırmaya çalışıyor. Çok affedersin Şimdi ismini vermek istemediğim CEO kafası. Ee... bizde <gülüyor> evde yaptığım French press'in tadına evet. doyum olmaz Arka, da, o kadar kocak kahve zinciri arkasına da eklemiş. Herkes Açık kendi için söylüyorum demiş. <gülüyor> Herkes kendi kahvesi adına konuşsun. Sizinki öyle olabilir. Bizimki en güzeli dükkanda içilen kahve. Özellikle misin? ondan aldık. Özellikle tabii canım bizim evde, evde içilen kahve makinemiz var. Hayır efendim dedik. Biz dükkanda içilen en iyi kahveyi istiyoruz dedik. Ha bak kahvenin de tadına doyum olmuyor ya hakikaten dükkanda yapılan kahvenin tadı. Bir de para vermediğimiz için mi acaba? Onun onu da ayrı bir tadı var ya. <gülüyor> Galiba Aa, onun etkisi. Sen tamam. para vermiyor musun? Ben onu ödenmezlere i̇şte, yazdım ya. Bizden alıyorlar para. Allah Hay Allah. Hay evet. yazıyor demek ki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Avrupa'da çok normal. normal. Radyo Tülesi'niz Avrupa'da. Çok normala e hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Üçüncü bölümümüzde karşınızdayız. 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde 9 çifte 9 Avrupa ülkesine göndereceğiz. Biz de... Genel Avrupa ülkeleri hakkında yarın öbür gün gidince mağdur olmayasınız diye küçük günlük hayattan bilgiler vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da çok normalde. Bugün İtalya'dayız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüntüleri izledim. Ben valla bir iki görüntü fark ettim. Bir dans görüntüsü, bir Gondol. e, gondolda şey görüntüsü. Pisa e, Evet bir de şeyin gol attığı sahne. Mi, ...Milan'ın bir golü... ...Milan'ın bir golünü ben izledik hep beraber... ...ben Van Basten zannettim bu ortamda... ...Sen Milan'ın golünü görmedin mi... Gol, ...futbol şeyi gördün değil mi Yeşil... ...Futbol yeşil yeşil bayısı vardı ya şey... onu izledim ben... ...hani bir atıyor bir <gülüyor> gol oluyor... Yok, e, e ...diyor onu seyrettim çok ya. güzeldi o... ...işte o o kısmı ya... ...çok iyi ya çok, çok iyi, iyi çok, çok iyi... Güzel ...çok güzel yapmışlar emeği evet. sağlık... E, ...emeği geçen herkesin emeğine sağlık diyoruz... ...ve isterseniz İtalya'mıza güzel... E, ...değil mi... Aşağı, İtalya, Şimdi İtalya ilgili. ile ilgili çok sayılacak şeyler var. Mesela yok, en canım çok yani söylenen şeylerden bir tanesi ülke bayrağının hı hı. renklerinin neleri sembolize ettiği ile ilgili yeşil, şeyler. Yeşil doğanın var. yeşili. Yok mu? hiç alakası yok. Hiç alakası yok aslında. Zeytin Ama, yeşili. Yani tabii şey. Yeşil zeytin. Yeşil zeytin, beyaz zeytin ve kırmızı zeytin. Yok yeşil zeytin, beyaz peynir. Doğru ve şarap. beyazı tuturdum mozzarella. Mozzarella peyniri. O zaman kırmızı şarap. Şarap, şar domates. <gülüyor> Doğates, doğru, doğru. Domates doğru mozzarella çünkü o sabah zaman... kahvaltı basit düşün Mo bak. Oğlum pizzanın üstünden düşünün renkleri. E tamam. Haa tam yeşilde o zaman şey. Biber. Pesto ha, sosu. Yok. Pesto sosu feslo tabii ki <gülüyor> feslo sosu yani. Feslo Fesle mu? Fesleğen. Fesleğen. Domates, mozzarella ve fesleğenden Fesleğen, geldiği ne söylüyorlar. Hmm, mis gibi vallahi insanın iştah açılıyor bayrağa baktıkça şimdi. Boğazına düşkün biri bayrağa bakınca bunları görüyor anladığım kadarıyla. Hakikaten öyle ne, ne yapsak ne yapsak deyip de bir pizza o yüzden yiyorlar demek ki. Demek ki yani çünkü sürekli aklına geliyor özellikle e, onların şey kesiminde e, milliyetçi kesiminde de o nasıl olur zaten e, tabii etine dolgun olur doğru doğru kalbim <gülüyor> Sicilya'da kaldı diye pizzaları var sırf bayrak şeklinde olan çok hoş ya çok hoş süper Süper süper. O zaman şöyle bir aklınıza ilk gelenlere söyleyin desek. Seni mesela bağlasalar. Beni bağlasalar. Ondan sonra ağzında da böyle bir tane şey var. Kırmızı Hı. top var. Arkadan bağlı böyle lateksle. Lateks. Top, top mu lateks? Kayış. Kayışı lateks. Ben has, e, hakiki deri kullanırım. Tamam deri olsun o zaman. Kendi kayışımı. Bir saniye diyeceğim. Kendi, kendi kayışımı ge kendim getirdim. Böyle bize. bağladılar seni Roma evet. meydanına. Roma meydanına bağladılar. Ondan sonra bir an için ağzını açacaklar ve İtalya ile ilgili... 5 tane şey söyleyeceksin. Tamam. Ne söylüyorsun? İyi, hepsini sayayım. Ay, benim birazdan kapanacak yani. He, tamam, 5 tane. Ee, Milan. <gülüyor> Toskana. Şarap. Ondan sonra peynir. Parmesan. Mira tamam, <gülüyor> Kapattılar. Armesandi <gülüyor> ince kapattılar. Parmesan, ben, şey ben şey diye sorarım ya. Vatican. Hemen aşağı aşağı. Soru yok. Ben soru olarak kullanmak Vatican, istiyorum. Vatikan Vatikan sizden mi say diyor? Çünkü ayrı ise onu ayrı diyeceğiz. Vatikan canınızı sıkmıyor mu diye çünkü yani ülkenin o şeyinde yani. Or biz ayrı bir ülkeyiz diye böyle bir şey yani. Göbeğin ama orada da öyle papa şey. var yani Şimdi Oktay yani. Tamam, yani Lalet'ten şey. bir, bir soru var. hakkı verildiği için söylüyorum bunu. Ben, soru Vatikan. hakkı vermedi bile öyle... ağzını açtılar sadece. Koyu, Katolik İtalyan'a Vatikan canınızı sıkmıyor dediğin anda Tövbe de tövbe de ağzını vallahi. O, o zaman gitsin. Sicilya ve Sardunya'ya hiç gittiniz mi diye sorarım Sicilya Sardunya sen soru olarak kullanırsan Veya gitme imkanın var mı diye sorarım Peki İtalya'ya giden adamdan ne istersin İtalya'ya İtalya giden adamdan... adamdan gömlek isterim ben Milano'ya evet. giderse oradan gömlek Çok uygun fiyata <gülüyor> Çok yaman cevap verin mi Mesela İtalya gidiyorum ne istiyorsun diye sor. Magnet. Sor sen. İtalya'ya gidiyorum ne istiyorsun diye var mısın? Forma. <gülüyor> ne yalan çabuk. ha hastası olan var sen, forması. Evet sen öyle yaman arkadaşım var zaten. Vay işte orada aklıma geldi. Hiç benim hayatta istemeyeceğim şey formu. Ne yapayım Senin ben? istemeyeceğin o, şey. Benim evde bir tane forma var bu arada. Aa işte. Ne yani o kadar yapışkan terleten çirkin bir şey ki forma? Yok malzeme malzemesi kalite olunca tadına doyum olmaz. Peki bana şehir sayın bakayım. İtalya'dan mı? İtalya'dan evet ya da söyleyeyim Milano. Fireside devam et. Sabah tekrar bir 1 evet. Roma. Tamam. Floransa. Tamam. Napoli. Tamam. Roma. Arkadaşını da dinleyerek saymanlı. Arkadaşını lazım. dinlemeden mi? Bir sen? arkadaşım var zaten. Bir arkadaşım şu an dinleyerek. Evet. Venedik bana geldi. Sana. Venedik şehir değil ki. Venedik kent değil maalesef doğru. Evet. Hı -hı bir saniye söyleyeceğim. futbol takımlarından gideyim. Fransa. E... Bir dakika Venedik düzeltmesi geldi kentmiş. Evet. Venedik ne yani. ne zannediyor? kent şey mi? İlçe zannediyorum. Köy kent zannediyordum <gülüyor> <gülüyor> ben. Onu değilmiş ben sanırım. Mussolini'nin projesiymiş. Hayır başka. Ya müzetek şey <gülüyor> <gülüyor> böyle kanallar köy kent yapacak. Ya. <gülüyor> Batı Venedik. Evet. Ee, dur ya aklıma geliyor yavaş yavaş. Tabii ben sana gelmiyor falan. Ya Hakan Şükür'den düşünün ya. E, nereye gitmişti? E, Torino. Evet. Ne Hı? oldu? Zoruna mı gitti? Sen de Cambar tudan düşün. Cambar tudan düşün. Ne Cambar? Sicil ya. Sicil ya şey ada. Ada kent diye düşün. Kent. E kent. Kent e ada kent. Köy kent inanıyorsunuz <gülüyor> da. Ada, <gülüyor> ada <gülüyor> kent <gülüyor> mi inanıyorsunuz? <gülüyor> evet. Faiz. <Hayır>. Ney ney? <gülüyor> ya ortanlardan bildiği dört tane şehir var zaten. Saydım aa, hepsini aa. zaten. Dört turları sayıldı zaten. Sayıldı Bitti. mı? Peki tamam. O zaman. E, niye ben siz? kendim yazıyorum. Genova'yı yazıyorum. Genova. E, ondan sonra. Ceneviz. Ceneviz'den mi geliyor Genova? Tabi tabi canım o ceneviziler yok mu o ceneviziler? Arancini var mı? <gülüyor> Padovay <gülüyor> bakayım. Arancini yok. Şekarluka var mı? Bakayım. Şekarluka. ama bir şey var bildiğiniz Ne var? Ni yok yok ki ne? <gülüyor> evet. İyi tamam tamam, tamam. hadi yeter. Yeterli. yeterli. Bolonia falan fıstık. Bolimari hepsini biliyordum. Bolonia dediğin zaten Bolonez sosun ana vatanıdır. Filmlerden falan fıstık bildiğimiz Bilmiyorum. şeyler. Şimdi... Bir de aşağıda mesela kıymalı yerlerde yukarı fakir bölge yok. Aşağıda Napoliten yerler yukarıda. Kıymalar Bolonez yerleridi Bugün e, günlük hayatla ilgili önemli yerin <gülüyor> öbür gün orada bir restoranda başınıza gelebilecek olaylardan e, birini, birini canlandıracağız. Fark bir skeçle canlandıracağız. E, bu sikeşimizde zaten artık e, alçma dizgeler normalde genel olarak e, restoranlarda. Hesabın Alman usulü ödendiğini, Zaten bunun ilk çok normal olduğunu söyledik. söyledik. Yani Türkiye'de olsa arkadaşların satır gönül koyabilir ama yurt dışına çıktığınız anda, Kapıkule'den çıkış gerçekleştiği anda o artık... bank diye pasaporta basıyorlar. Pasaportlar Alman usulüdür evet. diye. Şimdi o zaman isterseniz hemen bir gene turla bir İtalya'da gezincisini yapan... Tek başına yapan. çıkmışsın. Kim Türk olacak, kimler İtalya olacak? Ee, i̇sterseniz ben e, ben Faire'nin İtalyan aksanı iyi de İtalyan olsun Ben İtalyan olayım ee, Ne ol Cio Ne ol? ismin ne olsun Benim e, Giovanni, Giovanni olsun Giovanni olabilir Pedro olabilir ne istersen İki isim diye düşünüyorum ben sana hep O zaman yani... Alexander Tevfik Alexander mı Fahir? Alek <gülüyor> ve Sandr mı? Dostlarım bana <gülüyor> Alek diyorlar. Cihan Luka falan filan ha, gibi bir şey ben, olsun yani. Cihan olsun. Canın sağ, canın sağ olsun. sağsın Luka bile olurum senin tamam, için. Tamam hadi, hadi. Cihan ol, ol tamam. Luca de ba. Ben, ben neyim? Ben de Türk olayım. Sen gene mi Türk Nihat olacaksın? Nihat olayım ben. E sen hep Nihat oluyorsun. Tamam o, karakter, Nihat o kadar oluyorsun. işte. <gülüyor> o karakteri çok iyi canlandırdın. <gülüyor> hep Nihat oluyor. Tamam. Ben ne olacağım ben de. E... Sen de Hollandalı ol Oktay. Hollanda mı? Evet. Dün Dün ben... Hollandalı olduk ya. E Emi oldum sen, ben. bu da İtalyan olsun canım. Yani. Tamam sen de İtalyan ol. Ben de ben de Sergio olayım. Sergio. Sergio. Tamam. Ya sen biz sana Sergio diyormuşuz. Sergio. Serç diyormuşuz bazen. Hayızım Sergio diyoruz. Tamam yani. yani. bana istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Seslenebilirsiniz. Tamam. Ben ayı Yogi olayım mı? Öyle mi seslendireceksin? Ya yani Cem Karaca olacaktı çünkü ikisini <gülüyor> çok iyi yaptığını düşünüyorum ya. <gülüyor> İki karakterim var ya. Ayı Bence öyle. onu sonra yasakla ya. çünkü ya, Avrupa'da canım. çok normal daha devam edecek bir köşe. Tamam, iyi o zaman. Hemen harcamam bu iyi bildiklerim. O zaman ben gene Nihat karakteri olayım. Sen Nihat'sın lan? Üçümüz aynı şeydi. Biz ne İtalyanız? Aynı masada ney oturuyuz? Biz turla gideydik ya. Ya, ya biz bir şey yapacağız. Siz oranın yerlisi olacaksınız. Ben yabancım. Biz bir şey yapacağız. Bu da e, şey yapacak. Böyle ha. bakacak. Bakakala. Baka ba baka Ondan sonra biz de diyecek ki e, Avrupa'da bunlar. Çok normal Tabii diyeceğiz. Canım, tamam anladım. Bakarloka. Tamam anladık canım. Hadi devam edelim. Bakarloka diye bir restorana gitmiş olalım da o son söylediğin şey havada Bakaloka kalmasın. <gülüyor> Bunu da kimseye yapmam. Şimdi <gülüyor> gitmişiz oraya. Ondan sonra. Nereye? Diyeyim. Ya Bu yalnız Bakaloka skece ya. şöyle başlanır mı? Şimdi biz. Oraya gitmişiz. Bakaluka'ya. Demek ki erkekmişiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oradan gidiyormuşuz buradan. Gitmişiz. Oradan <gülüyor> sen şey. Bayağı hızlı <gülüyor> gitmişiz Evet, hadi başlayalım. Tamam. Gitmişiz Bakaluka'dayız şu anda ee, şey yapalım hemen. Bir restoran sesi yapalım alttan. Tamam. Kıyma birazcık kapatır mısınız lütfen? Hele makine makinesi. Yok, elektrik süpürgesi yapıyorlar. Erken gitmişiz <gülüyor> Elektrik süpürgesi yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkada <gülüyor> üretiyorlar. <gülüyor> kendimiz üretiyoruz demiş adam. Ya hadi süre bitiyor ya. <gülüyor> Bunu <gülüyor> demiş kendimiz üretmemiz lazım demiş. <gülüyor> ben size söyleyeyim süre bitince konuşuruz bu konuda. Tamam evet ya İtalya'da. Doğru, Ankata, de, lütfen toparlanın evet. biraz. Biraz evet. herkes kendine gelsin. Buyurun başlıyoruz. Buyurun. Ya bu İtalyanınız da çok güzelmiş hakikaten biz. Hayran kaldık. Özellikle şaraplar ne kadar ucuz ya. Yani... Bizim memlekette kolay içemezsin bu fiyata. <gülüyor> Öyle değil mi? Eee, Sajid koyayım mı? Bir Chianti koyayım mı? Chianti. Koy bakalım Bece Luca. Ben anlıyorum. alkol kullanmıyorum. <gülüyor> Senin ismini unuttuk biz ya. Nihat. Nihat. Hey, Nihat. How long have you been? Abrol. Yani ne kadardır buradasın anlamında? İşte üç gün turla geldim. 3. günümüz. Üç gündür ya. ya üç gün. Hmm. Ay bir şeyler yedik, acıkmadık mı ya? Vallahi içmezil ya. Nereleri gezdin? Nereleri gördün? Gezi gördükleri senin olsun anlat Roma, Roma, Milano. Fix, Roma fix zaten. Milano'da. Yani, Toskana'ları falan o tarafları. Floransa'ya gittin kule, mi? Evet sen gittin. Pisa kulesine böyle tutuyormuş gibi fotoğrafı çektik zaten. <gülüyor> Bitirdim neredeyse. Paralar da bitti. Dur bakayım. Ben şimdi bu benim iç sesimmiş. Olamaz. Canım da de para kalmamış. Bunlar şimdi hayvan gibi yerler. Ha, hesaptan nasıl özleyeceğim kendi payıma düşene? Aaa! Hesap alman usulü Avrupa'da çok normal. O zaman ben menüden ucuz bir şey söylerim. <gülüyor> ne söylüyoruz ya? <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Yok ki arancini ve bir de e, makaroni alacağım. <gülüyor> ee, ben çakalok, çakalokyu alacağım. Ee, çakalokinin üstüne parmaciano. Parmaciano alacağım. Ondan sonra de bur, alacağım. Burkette yer miyiz? Aa, burkette yerim. Bir tane yerim. Bir, bir tane. Bir, ben yemem. Hayır, <gülüyor> orta Ortaya pizza söyleyeyim mi? Ben yemem. Siz <gülüyor> ortaya fındık pizza söyleyebilir miyiz? Fındık <gülüyor> pizza. <gülüyor> fındık pizza bardak alta. Ben Daha. ben yemem. Siz kendinize ben kadar Ben tatlı söyleyeyim. olarak da gondol tatlısı istiyorum. <gülüyor> o zaman sana bir e, musiplit verelim. <gülüyor> O da şeklen gondol gibi o açıdan Serci sen de yani var ya... ...gondol tatlısı diyorsun. Gondol tatlısı istiyorum ben. gondol. Sen ne yiyeceksin ya? Ben tatlıyorum. Ne yiyeceksin? <gülüyor> siz kendinize kadar söyleyeyim. Ya ben... Salatan de bir... ekmek getirmiş olsan. <gülüyor> bir dilim böyle bir salatalık böyle... ...bir iki dilim salatalık... ...ben unuturum. Salatalık Salatalık istiyorsun. Salatalık Salata mı salatalık mı? Salatalık salatalık bir iki tane. Badem mi yani? Biz bademleriz yani işte burada. Yani işte öyle öyle bir kıtır kıtır bir şey... ...bir freshlik olsun yani. Salatalık diyor Cihan Luka. Ooo. Tehlikenin... ...galiba... <gülüyor> Bilmiyorum ne olduğunu diyeceğim. Salatalık diyorsun. Ben orada siparişi veriyorum hmm. o zaman. <gülüyor> evet. O da cevabı yapıştırıyor. Yan masayı anlatmışım ben. <gülüyor> saçma bir şekilde. Dönüp hemen yaşadığımı. <gülüyor> Aa, hesap geldi. Oh hesap. Neyse benim hiç canım sıkılmayacak. Oh be. iyi yedik oh, be. Oh yedik ya. Bak. Adam başı İkişer tane parça attık <gülüyor> biz <de> yedik <gülüyor> Ondan sonra sen New Yorkini söyledin Söyledim ben... yedim ya Şokolü koyu söyledim Onun üstüne bol parmaciyano söyledim Bruketta mı yedim Valla tıka bası tık diyesiye doydum Oo bak Serci, gondol tatlısı ne yazmışlar? Gondol ya, tatlısı 2 euro. Benim zaten iyi. bir tek salatalık vardı. Buyurun. Bir dakika, bir dakika. Bir, bir euro. E, Üstüne de euro bahşiş bu. olsun. E, bir, saniye. bir euro mu? Nihat, bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Serciğim sen toplamda ben beş. muz yedim. O bir kasa muz. O benim. Ha, anladım. O zaten toplam 1 euro'luk bir şey. <gülüyor> Senin 2,5 3 euro hesabını tutuyor. 2 2,5 euro da benim tutuyor. Eee Nihatçım, zoruna gitmesin. 35 euro da sana tutuyor. Ne? 35 euro mu? Ama nasıl olur ya? Salatalık yedik sadece. Ee İtalya'da salatalığın e, en pahalı şey olduğunu bilmiyor muydunuz? Giştirelim. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Nereye gireyim bari? <gülüyor> Avrupa'da çok normal. <gülüyor> Avrupa'da çok normal. Evet sevgili dinleyen. <gülüyor> da olsa. E abi um, bu böyle yani. Gidersiniz dışarıda. Şarap ucuz, pizza ucuz, her şey ucuz. Salatalık da yiyeyim yanına ucuzundan ne? Yok öyle yağmak Hasan Salatalık döveyi. pahalı, Meyve sebze pahalı. Meyve, Enteresan çabuk. şekilde muz ucuz da salatalık pahalı. Ben, ben, yani. Adam bir muz mu? Split yiyor. Ben bir kasa adam muz split yiyelim. Bir euro muz. verdim. Üstelik a, gondol tatlısı ondan iyi rakamlar ya, yaklaşıklık olabiliriz. <gülüyor> onu da söyleyelim de 3 menti yedim nyokki yedim arancini arancinilere Ar geleceğiz İki gelesin. top iki top yedim yeterli A Fis. kaçkını ofis kaçkını ofis <gülüyor> kaçkını Ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis kaç günü Ofis kaç günü Ofis kaç günü. And as I still walk on I think of